Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Müge Murat'la birlikteyiz. Hoş geldin Müge. Hoş bulduk. Ee, seni bir tanıtalım dinleyicilerimize. İlk defa e, radyodasın sanırım. Evet. Ee, beden terapisti diyelim. Tabii böyle bırakmayalım. Ee, güzel bir e, hikayen de var. Ee, Hindistan var. Hindistan'da taçlandırmışsın diyelim. Evet. Evet. Başa döneceğiz hani seni daha iyi tanıtacağız ama... ...Hindistan'a gittiğinde ne oldu onu bir anlatır mısın dinleyicilerimize? Ee, tabii ya... Aslında Hindistan'a bir yıldan fazladır gitmeyi düşünüyordum ama... ...geçmişinde de böyle Hint filmlerini çok sevdiğim, o renklere aşık olduğum gibi bir durum vardı. Biraz korkum vardı aslında geçmişte ama e, beden terapiyle ilgili çalışmaya karar verdikten sonra... ...bir yıl içinde kesin karar vermiştim gitmeye. E, Ekim ayında bütün eğitimlerimi aldıktan sonra ilk boşluk olarak böyle Temmuz, Haziran Temmuz'da... E, Böyle aslında çok planlı da değil e, otururken skyscannerden bu bilet güzelmiş deyip 35 günlük bileti alıp yola çıktım. ...giderken sadece vizem vardı... ...sırt çantası turuyla gitmeye karar verip... ...fakat etrafında baskılarıyla birlikte... ...böyle bir çekçekli valizle yola çıktım... ...sadece Deli'de 3 günlük bir otel rezervasyonum vardı... ...ondan sonraki hiçbir planım belli değildi aslında... ...ve tamamen hani trenlerle yolculuk yapmak üzerine... ...kendimi motive etmiştim... ...Deli'ye gittim, gerçekten 3 gün kaldım... ...ve böyle ilk olarak hani herkesin istediği Taj Mahal'i gör hikayesiyle Taj Mahal'e gittim. Taj Mahal'den Kajrahu, Kamışte Tapınakları gördüm ve oradan Varanasi ve gerisi yaklaşık 10 farklı yer. Üçer, dörder gün en çok etkilendiğim yer olan... ...ganjin yanı ve enerjisiyle beni büyüleyen... E, Varanasi'de altı gün kaldım. Orası e, niye etkiledi? Niye etkiledi? Acayip bir e, orada e, enerji var. Yani e, ritüelleri çok yüksek. E, her sabah altıda ve her akşam e, altıda aarti şovları var. E, bu e, ganja e, şükranlarını sunuyorlar. Ve böyle e, bir... E, ekip var. Ee, orada her gün e, ellerinde böyle bir takım e, mumlar ışıklar böyle bir takım e, yelpazelerle e, hareketler yapıyorlar ve tabi bu bir e, bizim için hani e, bana göre bir şarkı ama onlara göre bir ilahi tarzı e, ...müziklerle aslında... ...ve insan doğal sesiyle bunları yapıyorlar... E, ...dolayısıyla orada her akşam... ...böyle bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi... ...beş bin kişi insan toplanıyor o meydanda... E, ...ve çok ilginçtir ki... ...oradan böyle saat beşte... ...o meydan bütün yıkanıyor, temizleniyor... ...bütün bu... ...seremoni e, için ortam hazırlanıyor... ...ve o seremoni her gün çıkılıp yapılıyor... ...bir saati aşıyor... E, ...böyle e, işte... E, Oradaki o enerji beni çok etkiledi ve şöyle bir şey oldu. Ben alerjik astımlıyım. yaklaşık 4-5 senedir bunu çok yoğun yaşıyorum. Her gece içtiğim bir ilacım var ve akut dönemlerinde de solunum yoluyla kortizan alıyorum. Ve tabii giderken muson dönemiymiş bu arada yani ben biletimi alırken muson dönemi hangi dönem nasıl bir hayat var böyle çok... Kendime güvenerek zaten o işi yapmıştım böyle ama çok araştırmadım yani. Tabii sonrasında bile taldıktan sonra bu son dönemi şudur budur deyince nem oranı yüksek olmasından dolayı astımım çok yüksek olabileceğini düşünüp bütün ilaçlarımı yanımda götürdüm. Ee, i̇lk bir hafta yani ilk bir hafta demeyeyim 3 gün 4 gün ilaçlarımı içtim sonra unuttum. Çünkü üç gün sonra trenle Agra'ya gittim. Agra'dan o gece Kajrahu'ya geçtim derken, tren de böyle 14 dört, saat yolculuk yaparken unuttum. İki gün sonra ben yok sürmediğimi fark ettim. Ve ilaçları kestim. Ben 30 gün boyunca orada hiçbir akutçayı yaşamadan, hiç ilaç kullanmadan, ...bu arada hasta da olmadım yani... E, ...gidenler böyle işte bağışıklık enfeksiyonları... ...şunlar bunlar... ...kendimi çok korudum, sokaktan yemedim... ...içmedim, dikkat ettim... ...ama hiç hastalanmadan ben... ...bir koli ilacı götürüp... ...bir koli ilacı geri getirerek... E, ...geri döndüm... E, ...ben onu fark edince aslında... ...orada bana yeni bir kapı açıldı... ...çok yeşil bir ülke... ...yani yemyeşil... E, ...doğaya hiçbir şey zarar vermiyorlar... ...doğayla çok iç içe yaşıyorlar... Ee, ve e, büyük şehirler Delhi ve Mumbai e, haricinde çok fazla araba da yok. Rikşa var hayatlarında. Her yere ile gidiyorlar, geliyorlar. E, dolayısıyla da onlar çok ufak olduğu için aslında e, hem o karmaşa var hem de o akış var. Çok yoğun bir akış var. Dolayısıyla oradaki o yani öksürmüyor olmam, doğa, havanın çok temiz olması, her gün o ritüellerin yapılması, Hinduların kendi içindeki hayat ritüelleri beni çok etkiledi. Açıkçası 35 gün yani dönüş biletimi almış olsaydım ben vizemin son gününe kadar orada kalırdım. Şimdi sen bunları söyleyince tabii şaşırıyorum çünkü hani Hindistan'da bizim okuduğumuz çok fazla endüstriyelleşen tarım hikayeleri var çiftçilerin hani mağdur olma durumu var ama gene de demek ki her şeyi halledememişler ee, yok edememişler. Doğru var ama bir şekilde de yani doğayı bozmadan doğanın akışında yaşıyorlar en çok sanayileşme büyük yani bölgelerin büyük şehirlerin çevresinde var Mumbai'de inanılmaz bir inşaatlaşma var ama yine de Yeşil çok yüksek yani şöyle söyleyeyim size ben deli de New Delhi'de, New Yeni Delhi'de e, meydanda böyle acayip büyük bir park. E, geziyim dedim, iki saatte gezemedim. Etrafını yaklaşık 45 dakikada yürüdüm. İçini e, yani Taksim meydanı ve istikliliği içine alacağınız kadar büyük bir alan. Tam merkeze New Delhi. Aynı bizim gezi parkı kadar. <gülüyor> evet yani... Ee, şöyle söyleyeyim zaten e, belli duyarlılıkları olan bir insanım ve e, yaklaşıkta e, 4 yıldır bir e, e, so, e, dernek hayatım vardı. Sivil toplum kuruluşu. Evet sivil toplum kuruluşu hayatım vardı. E, dolayısıyla orası, orada ben e, gördüğüm yani bu doğanın yok edilmesi şeylerini falan çok üzüldüm. Yani bir taraftan da bir üzüntü tarafı da yaşadım. Hatta bir yani e, güneyde özellikle. Ekoloji ve hayat iç içe nasıl bu kadar yaşayabiliyor? Çok etkiledi. Hala da sesim titriyor bunu anlatırken. Yani o güneyde gördüklerim bambaşka bir şeydi. Yani kuzey çok ritüel. Kuzeyde inanılmaz bir spiritüellik var. Ama güneyinde... Ee, o eğlenceli hayat ama e, bir taraftan e, ekolojiyi bozmamak ve insanların güncel hayatı içinde bütün ikisine hepsine yer verebiliyor olmasa demek ki dedim bütün bu dengeler sağlanabiliyor olabiliyormuş dedim yani. Olabilir tabii. Ee, peki orada güzel bir deneyimin var. Zaten hani burada başladığım bir şeydi bu herhalde. Ayurveda. Evet. Yani hayat bilimi. Hayat bilimi. Ee, eski tıp diye de geçiyor. Yani Osmanlı da bu disiplinin içinde bildiğim kadarıyla. Çok evet. bildiğim bir alan değil onu açıkça söyleyeyim de. Okuduğum kadarıyla değil. Evet. Evet. Bazı kitaplara göre 3000, bazı kitaplara göre de 5000 yıllık e, Vedik bilim, tıp bilimi e şu anda da e, Ayurveda'yı doktor olarak okuyorsunuz. 6 sene, yaklaşık 7 senede bitiyor. Ayurveda doktorları var, tıp merkezleri var. Ve zaten öğrendiğiniz her şeyleri doktorların gözetiminde öğreniyorsunuz. Ben de öyle öğrendim. E, çok ilginç, e, Veda dedikleri aslında onların e, mitolojik şeyleri var, hikayeleri var. Zaten Hindu dini de böyle. Bu vedalarla aktarmışlar Ayurveda'yı yıllar üzerinde. Fakat Osmanlı ve İngiltere, Fransa sömürgeleri döneminde Ayurvedik Ayurveda ile ilgili yapılan her şey durdurulmuş. Ve şu çok ilginçtir ki bazı vedaların kaybolduğu da söyleniyor. Ama yani baktığınızda gelen e, o zamandan gelen aslında o zamandan çözdükleri bir insan bilimi var. Düşünsenize 5000 yıl önce sindirim sistemi ve sindirim sisteminin daha iyi nasıl çalışacağını çözmüşler. 5000 yıl önce sen astım olmayabilirsin çünkü bunları yapman gerekiyor. Doğayla uyum içinde yaşadığında aslında bütün bunların çözümü var demişler. Ben e, tabi oradan çok fazla kitap aldım burada kendime kaynak yaratmak için. Kitabın e, ön sözünü okumak gibi huyumuz var ya bizim böyle genel olarak. Ben iğneyi kendime de batırıyorum burada. E, geldikten sonra böyle kitabın içini incelerken ön sözüne gözüm takıldı. E, çocuk şöyle anlatıyor yani yazan şu anda doktor ve büyük bir insan bizimle eşit diye tahmin ediyorum. E, ben diyor Ayurveda ile 4 yaşında annem sayesinde tanıştım. Annesi bir yerine yağ sürüyor. Sonra 11 yaşında dedesi bir takım şeyleri anlatıyor e, ve daha sonra e, tıp okuluna gidiyor. Ayurvedik doktor oluyor. E, çok ilginçtir ki e, Hindistan'da Ayurveda'yı uygulayan aileler var. E, böyle kendilerine çiftlik gibi yerler kurmuşlar ve onların da evlerinde çok eski Ayurveda kitapları var. E, Ayurveda dökümanları var yani aileden aileye kalan bir miras gibi bu. Ve bu bilgiler toparlanarak aslında Ayurveda oluşturulmuş. Tabii e, bu arada yani Fransa, İngiltere sömürgeleriyle birlikte belgelerin bir kısmını götürülüyor. Şu anda İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da çok fazla Ayurveda merkezleri var. Açılıyor. E, çok ciddi beyin göçü var Hindistan'da ve devlet bunu destekliyor. Çünkü kastınızı da birazcık böyle oradaki kas sistemi de siz o beyin göçüyle sağlıyorsunuz. Okuyorsunuz, yükseğini yapıyorsunuz. Yurt dışına giderek gelir sisteminizi düzeltiyorsunuz. Ve aslında kas sistemler, sistemlerinde de böyle ufak delinmeler var ve istiyorlar da. Ee, dolayısıyla o beyin göçünü de desteklediği için Hindistan ülke olarak çok fazla Ayurvedik doktorun da yurt dışına çıkıp bunu anlatma potansiyeli de doğuyor. Bütün yani. kapıları açık aslında yani Batı'da tanışmış oluyor böylece tabii. tabii her zamanki bir huyu vardır Hani onu biraz eğirtir, büyürtür, başka bir şekle dönüştürür Bazen iyi oluyor, yani daha basit anlatımı oluyor Ama e, özü bunun bir felsefesi var Hayat var, doğayla olan bağlantı var, dengeler var vesaire Hani onlar da tabii uygulayana veya algılayana kalmış bir şeyler e, sanırım Kesinlikle öyle ee, ...yani Ayurveda e, kendi içinde size rehberlik yapıyor aslında. E, yani kendi tanımları var. E, Sankrisçe'de e, Ayur, Hayat ve da Bilim demek. Hayat bilimi, hayat bilgisi. E, ve diyor ki e, bedenini ve bedenin dengelediğinde zihninde dengelenecektir. Bedenini ve zihnini dengelediğinde ruhun da dengeye gelir. Ve sen doğayla uyum içinde yaşayabilirsin diyor. Ben o tanımı birazcık böyle bugüne çevirdim, kendime göre çevirdim. Ben de diyorum ki, e, yani bugünkü koşullarda e, bu kadar hani trafiğin yoğun olduğu, sosyal hayatın yoğun olduğu, teknolojik hayatın yoğun olduğu, her şeyin yoğun olduğu, hızlı aktığı bir hayat içinde, e, kendimize dengelemek aslında çok zor mu? E, ve bunun cevaplarını ayır size çok net olarak veriyor. Nasıl veriyor? Diyor ki önce doğru nefes alacaksın. Doğru besleneceksin. Hayatına yoga gibi yani bir şeyin olacak aslında bir e, fiziksel aktiviten olacak o yogayı koymuş ama sen istiyorsan başka şeyler de yapabilirsin kendine uygun olan. Ve diyor bedeni dinlendirmek için beden terapisine ihtiyacın var. Bunu da hayatına koymak gerekiyor. Beden terapisi bugün baktığımız zaman o Maslow'un muhteşem üçgeni vardır ya hani en üstte böyle aitlik duygusu içinde falan yani biraz daha sosyal aktivite gibi yapıyorsunuz aslında çok fiziksel bir ihtiyaç yani çok temelde yer alan hı hı. yemek yemek gibi su içmek gibi çünkü bedeninizin dinlenmeye ihtiyacı var. Nasıl olursa uykuyla yapıyor kimisi, kimisi zihinsel bir dinlenmeyle yapıyor, kimisi başka bir şeyle evet. öyle algılıyorum. Ben. Aynen ama Hı. bunun yanına mutlaka o kanış akışınızı hızlandırılması, dinlendirilmesi, kendinize uygun yağlarla onun vücudunuzu beslemesi başka bir şey. Yani bunu da mutlaka yanına koymanız gerektiğini söylüyor ve dengelenmenin de çok önemli bir parçası beden terapi. Güzelmiş peki devam edeceğiz Guns N' Roses'dan bir parça dinleyelim Patience ondan sonra da devam edelim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 woman. Take it slow. It'll work itself out fine. I I'll wait there. Yeah. Sometimes I get so tense But I can't speed up the time But you know, love, there's one more thing to consider Said woman, take it slow Things will be just fine I'll just use a little patience. patience Send sugar, take the time Cause the lights are shining bright You and I've got what it takes to make Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Müge Murat'la birlikteyiz. Kendisi beden terapi uzmanı. Baya böyle bir Türkiye Beden Terapi Derneği Başkanı Ayla Orsan değil mi? Evet, Anatomi, fizyoloji, uygulama içeren dersler evet. almışsın. Ondan sonra hani reiki var, yoga var. Sonra da bir Hindistan'la taşlanma. Biz Ayurveda'yı konuşuyorduk. Çünkü Aha. önemli kadim bir bilim. Veya bilgelik diyeyim evet. ee, Hem insanı hem doğayı her şeyi bilmekle alakalı bir şey Dengeleri zaten Sokrat'tan beri herkes bu dengenin peşinde denge aranıyor ee, Zihin beden e, ya da çoğalanlar azalanlar azalanlar çoğaltılmaya çoğalanlar azaltılmaya çalışılıyor Çatışma nerede çıkıyor sonrayı dengelemek diyelim Kesinlikle. Ee, çok güzel bir noktaya değindin aslında. Ee, bu e, Ayurveda'nın temelinde benzerlikler ve zıtlıklar ilkesi var. Ee, aslında ondan önce belki biraz elementlerden bahsedip sonra o niteliklere geçelim. Çünkü o nitelikler Olur. de beden tiplerine bağlı. Ee, şimdi bu dengelemeyi e, doğanın içinde insanın kendini bulmasını şöyle ifade ediyor Ayurveda. Diyor ki doğada beş element var. İnsanda da beş element var diyor. Bu beş element ne? Boşluk. Ben çok şaşırdım mesela. Boşluk nasıl element olur? E, hatta böyle space yazıyorlar İngilizcesinde baya uzay gibi. E, hava, e, su, e, at pardon e, ateş, su ve toprak. E, baktığınız zaman insan de de gerçekten boşluklar var. Bağırsaklarımızda akciğerimizde yer alan boşluklar e, boşluk hareket ederek yani sürtünme ile havayı oluşturuyor. Bizde zaten akciğerlerimizde hava aynı şekilde bağırsaklarımızda hava mevcut ve midemizde e, ve hava e, sürtünmesiyle enerjiyle birlikte ateş oluşuyor yani ısı oluşuyor. Bağırsaklarımız ısı üreten çünkü hareketli olan yerlerde ısı var aslında. Ee, bu hareket daha sonra daha yoğunlaşınca su haline dönüyor ee, şekil değiştirerek zaten kan vücudumuzun yüzde yetmiş su ve daha sonra da bu su katılaşarak toprak oluyor yani katı oluyor eklemlerimiz dişlerimiz saçlarımız doğal dengeyi bu beş elementte buluyor. Çok ilginç değil mi? <gülüyor> Süpermiş. Boşluğu duymuştum fakat unutmuştum tekrar hatırlamak. Güzel evet. bir şey oldu. Bir de tabii şey de şaşırtıcı her zaman için. Ee, evrende ne varsa hani mate, şeyden metallerden tutalım diğer her şeye kadar hani bizde de var. Yani mikrokozmos olma durumu. Ee, Aristonun söylediği de şey veya Stoacıların söylediği şey yani eski bilimlerde aslında her şey var. Ee, Kesinlikle. De biz tekrardan hatırlamaya e, hatırlamaya başladık sanırım. Yani biz e, doğayla uyumlu olmamız gerektiğini aslında birazcık kendi özümüzü tekrar hatırlamaya başladık diyorum ben. Yani ben e, 42 yaşındayım bugüne kadar beni bazı şeyler zorladığı için bir takım şeyleri yaptım. Yani Reiki'ye e, hayatımın bir değişim döneminde tanıştım. Çünkü bedenimin bir şeye o ihtiyacı olduğunu hissediyordum. Yani bir anormallik vardı kendimde, dengem yoktu. Kafamda böyle bir sürü uçuşan şeyler vardı e, ve sağlığım kötüye gidiyordu. Yani hani kendimde onu hissediyordum, çok sık hasta oluyordum. Reiki ile böyle tanıştım. Sonra yine hayatımın belli bir döneminde yani yoğun çalışma, e, dernek hayatın hayatıma girmesi yine böyle bir dengelenme ihtiyacı duydum. E, yoga ile tanıştım. Yogadan sonra yoga ve reiki bana yeterli gelmedi. E, bununla ilgili bir şey yapmadım ama kozmik aldım yani kendime uygulamasını sağlattım. E, kozmikle tanıştım. Ve sonra artık yani bunlar da yeterli gelmedi. Hayatımın içine tamamen merkezine koymalıyım, koymam gerekiyor dedim. Beden terapi üzerine uzmanlaşmaya karar verdim. Ayurveda ile tanıştım. Bedenizi dinlediğinizde aslında kendi farkındalığınız önemli olan burada. Çünkü kendi farkındalığınız yoksa Ayurveda'da, ee, diğer kadim bilimler yani Çin bilimleri eski tıp Osmanlı ne derseniz deyin ee, güncel tıp da yani modern tıp da size yardımcı olamaz ki. O zaman biz ona şey diyoruz spiritüel obezlik yani bu olmadı <gülüyor> diğerine kayayım bu olmadı hani diğerine bakayım gibi böyle bir arayış içinde çok e, kent hayatında e, çok görüyorum o tip insan bir arama peşinde ve bir formül yani ne yapsam başarılı olurum neyle neyi koysam kazanan neyi atsam veya nasıl mutlu olurum falan bunların bir formülü yok insan matematikte değil. Tabii ki değil. E, o yüzden aslında kendinizi doğru dinliyor olmanız lazım. Ben onu şuna bağlıyorum. Biz tüketim toplumuyuz ya. Hani bir tişört alıyoruz, bir sene giyiyoruz, sonra yok ediyoruz. Dolabın içinde yok ediyoruz, evde yok ediyoruz. Ya da dışarıda yok ediyoruz. Yani başkalarıyla da paylaşarak yok ediyoruz. Bu da böyle. Yani şu anda moda bu, bunu tüketiyoruz. Moda geçtikten sonra bunu hayatımda tutayım, ben bunu yaşamayı seviyorum, yapmıyoruz. Ama tabii o birazcık böyle bizden sonraki nesillerde sanki değişmeye başladı. Yani yogayı böyle e, ben yani kendi arkadaş çevremden de gördüğümle e, şey e, hayatın içine koymuş insanlar var. Devam ettiren insanlar var. Belki pilates de aynı şekilde. Belki yaptığı sporu mesela e, ultra maratoncular, maratoncular başladı. Bir koşma furyası var. Doğan içinde evet. spor yapma furyası var. Biraz spor merkezlerinden çıktık. Ama tabii ki tüketiyoruz. O sizin söylediğiniz spritüallik obezliği var. Yani var. var. Ee, i̇şte bu e, eski tıpta hep insanlara şunu önermişti. Yani sen e, fiziğini tanı, vücudunu tanı. E, ondan sonra da hani ruh ve bedenle de onu dengele. Farkına var. Sonra da kendin ele al ve devam et. Yani bir, birilerine ihale etme durumu yoktu. Tanıyıp sonra devam ettirme olayı tabii, var tabii. sanırım. Tabii tabii. Aynen. Ee, herhalde şey okullarda hani bunlar da öğretilse iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Biz anatomiyi öğreniyoruz. Fizyolojiyi öğreniyoruz. Ama kendi bedenimizi dinlemeyi, neyi nerede olduğunu yani kendi kendi ciğerini göster dediğinde gösteremiyoruz yani ben de e, bu yani tekrar bu okula başlayana kadar e, coğrafya e, çok özledim coğrafya <gülüyor> biyoloji <gülüyor> biyoloji e, böyle ne, neydi ki falan durumundaydım yani anton yani, tamam, ben şimdi nasıl çalışacağımı nasıl öğreneceğim küçük dolaşım büyük dolaşım kaç yıl oldu falan diyordum yani Yok çok basit yani çünkü evet yani çünkü kendi bedenimin daha fazla farkındayım. Peki size nasıl ulaşsınlar? Bir yazılarınız var e, blog. E, evet şöyle e, bir web sitemiz var ayurvedabedentherapi.net.com. E, buradan e, girip e, şimdi e, tabii çok eksik kaldı ama ayurveda e, üç tane beden tipi söylüyor. Bu beden tiplerini öğrenmek için sitemizde bir e, ...test var. Beden tip testi... ...bunu yapabilirler. Ayır ilgili ...her türlü bilgiyi burada bulabilirler. Hindistan hikayelerini yazmaya başladım... ...blog kısmında yer alıyor... Ee, ve orada devam edecek. Hikayenin çünkü devamı var. bayağı heyecanlı kısımları var. Ee, orada Ayurveda çerçevesinde yazacağım. Aynı zamanda Instagram'da Müge Murat'tan da e, Hindistan hikayesini okuyabilir herkes. Peki çok teşekkürler Ben Müge. teşekkür ederim. Bu hikayeye giriş olsun. Gerisini dinleyicilerimiz yazılarını takip etsinler veya seni özelden de tanıyabilirler. Çok teşekkürler ben paylaştığım teşekkür bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, kumandada da Ömer'e teşekkürler. Biz sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir